Hayda, hayda da olmadı. Abraham Lincoln... Üf, olmuyor. Yahu kurbağaya dönüşeceksin. Ne anlamaz tavuksun yahu. Ne yapıyorsun kara gözüm o tavukla? Sen anlamazsın beni rahat bırak. Abraga'danı aldım, hadi dönüş yahu. Ben bir şey anlamıyorum vallahi. Zaten sana değil tavuğu anlatıyorum. Hadi sene be tavuk. Bak başımıza dikildi şu lavuk. Kara göz yoksa o tavuğu yiyecek misin? He yiyeceğim. Gözlerimden çıkardığım mangal ateşiyle tavuk kızgara yapacağım. Çek git başımdan acıyı at. Konsantrasyon sos sosun bozma benim. Boz olmak boz olacak kadar zaten. Ee, Abra kalibre kuşey. Iti... anladım. Bir yapmaya çalışıyorsun. Bravo. Çok zekisin. İyi de kara gözüm. Bu böyle deli dana gibi tavuğa bağırmakla olmaz ki. Ee, neymiş peki bunun adabı? Bir kere senin malzemen yok ki. Ne malzemesi? Yemek tarifi mi bu yahu? Sihir yapıyoruz şurada. Olur efendim? Her şeyin bir adabı usulü var. Bir kere sihirli değneğin olacak. Sonra bir örtü. Aha, bir de beyaz eldivenler. Eee sonra? Sonra yapmak istediğin şeyi karşına alacaksın. Çubuğu iki parmağınla tutuyorsun. <gülüyor> Şöyle tuttum. Evet. Sonra sihirli cümleleri söylüyorsun. Sihirli cümleleri söylüyorum. Nedir sihirli cümle? Abra, kadabra. <gülüyor> ne kadabrası ya? Yok otopsi otopsi. <gülüyor> kadabra, kadabra. Aa. Bunları deyip çubukla dokunacaksın. Ha, tamam tamam, kırk yıllık sihirbaz akıl vermeyi kes artık. Abra kadavraymış, tavuğu kadavraya çevirecektin az kalsın. Ver şu sopayla örtüyü bana. <gülüyor> örtüyü tavuğun üzerine örteceksin efendim. Biliyoruz bir sus ya. Evet canım, biraz sonra kurbağaya dönüşeceksin. Artık aynalara bakamaz hale gelebilirsin ama her şey sihir için. Harry Potter sırlar odası. <gülüyor> evet başlıyoruz. Abra kadabra zıbam. Ee, evet, hadi. Hiçbir şey olmadı. Bir, al bakalım acıbat. Bir de sen de ne bakalım? Ver kızım, ver, ver bakalım. Abra, kadabra abra, hopa. Abra, kadabra çota. <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> Aa, e, olmadı bir şey ya bu kara karagocam. <gülüyor> çok sapsın Nacivat, çok sapsın. <gülüyor> hiç tavuktan kurbağa olur mu ya? <gülüyor> Asıl sen safsın birader. Bir deneyin değmesiyle sihir olur mu hiç? Doğru diyorsun. Ben zaten konumuza gönderme yapmak için buldum o tavuğu. Neymiş konumuz? Efendim televizyonda filmlerde almış başını bir büyüdür, sihirdir gidiyor. Çocuklarımıza sanki sihir yapılarak insanın kaderi değişebilirmiş gibi bir ...düşünce verilmeye çalışılıyor. Hay ağzın bal yesin kara gözüm. Üstelik dinimizde... ...büyüyle, sihirle uğraşmak... ...uygun görülmemiştir. Onun için büyüyle, sihirle uğraşmayın. Tatlı dilinizi bozmayın. Canınızı sıkmayın. E, bu tavuğu ne yapacağız şimdi? Efendim sihir büyü olmadan... ...haşlama yapacağız Hacivat'ım. E, o zaman afiyet olsun birader. Tabii tabii. <gülüyor> gel bili, bili bili. Gel bakayım senin tavuk. Gel gel gel. <gülüyor>